E, merhabalar kamusla güreşteyiz ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap Sevgili dinleyiciler e, bu yayın döneminde e, size iki sürprizimiz var e, Biri sayımız üçe çıktı Kamusla güreş doğurdu değil mi? Evet doğurdu e, Evrim Demirören üçüncü arkadaşımız Merhabalar <gülüyor> e, Diğer değişikliği biraz sonra söyleyeceğim Evet Kamusla güreşle ilgili olarak ilk önce bir kamusu açıklamak istedik değil mi? Her zaman gibi. E, kamus biliyorsunuz sözlük demek. E, bizim amacımız e, sözlükteki kelimelerle e, biraz güreşerek, biraz kavga ederek birincil anlamlarından öte diğer anlamlarına ulaşmak. Bazen bilinmeyen anlamlarına ulaşma. Ee, bu anlamda programımıza devam edeceğiz. Ama Didem'in dediği gibi bir açıklamamız olacak. Ama ondan önce evrim sanki bir şeyler söyleyecekti bize. Ben hemen Twitter adresimizi hatırlatayım. Kamusla Güreş. Eğer e, bizlere mail yoluyla ulaşmak isterseniz adresimiz güres Aa Bu arada bütün kayıtlarımıza Açık Radyo'nun sayfasından ulaşabileceğimizi de söyleyelim. Tamam, teşekkürler. Efendim ben e, konsept değişikliğimizi kısaca açıklamak istiyorum. Her ne kadar en son programımızda A'dan Z'ye devam edeceğiz dediysek de hı hı. E, bu biraz daha eski bir kayıttı. Biz e, değişmeyen tek şey değişimdir ilkesinden yola çıkarak e, ufak tefek bir Söyledin yetişler... yani onu sonunda. <gülüyor> <gülüyor> evet o cümleyi sarf etmek istiyordum çok söyledim. Ee, şöyle bir değişiklik yaptık çünkü e, geçen yayın dönemi boyunca ele aldığımız e, pek çok sözcükte vardığımız e, kelimelerle ilgili çok daha fazla konuşacağımız, açacağımız şey olduğunu fark ettik. Mesela babayı ele aldığımızda otorite, korku ve güven kavramlarını ayrıca işlemek istemiştik. Keza Japonya'da, emperyalizm ya da tecrüt sözcüklerini. Dedik ki bu yeni yayın döneminde Böyle daha derinlikli Daha bütünlüklü bakalım Ele aldığımız ana kavramın bize götürdüğü Bazı kelimeleri de işleyelim e Belki de yapmak istediğim şeye daha da çabuk ulaşacağız Böyle ki daha da hani ulaşmak için Vesile olacak evet. değil mi? Aralarında Ama geleceğiz gideceğiz Daha farklı anlamlar bulacağız <gülüyor> Belki etimoloji kökenlerine varacağız falan değil mi Evet. O zaman o... ayırabileceğiz Evet Anca. böyle bir değişim var Şimdi yeni sözlüğümüzü açıklıyoruz. Kamuslu güreş sokakta. Evet sokak kelimemiz hemen başlayalım. Yani geçmiş programlarda alıştığımız üzere TDK'ya baktık yine. Ben bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, tabii böyle bir sözcüğü seçip onun varacağı e, diğer sözcükleri inceleyeceğimiz için bir A'dan Z'ye gidiş yapmıyoruz. O evet. yüzden hani niçin sokak derseniz bu, bunun için. TDK'ya bakıyorum yine. Sokakta Arapçadan geldiği e, ...ve zukak kelimesinden geliyor. Çok e, tanımı ise il, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde iki yanında evler olan caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol. Hı. E, i̇nternette nişanyan sözlük var bilirsiniz. İşte etimolojik olarak oraya baktım. Orada sokağın Akatça'dan geldiği sukaku kelimesinden. Özellikle çarşı sokağı, çarşıda belki malların satıldığı geçit anlamında... Bir de e, Arapça'da Sük, Ermenice'de Şuga, Aramice ve Süryanice'de Şuka çarşı demek. Bunlar da Akaça'dan e, alınmış. Bir de İsmet Seki e, etimoloji sözlüğüne baktım. Orada da e, Asurca'dan e, Sücü sokak anlamına geliyor Asurca'da. Ses olarak hep çok benzer, evet, benzer şeyler. Benzer sesteşler evet doğru diyorsun. Evet Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Sözlüğü Aktuan Özkan'ın bizim en çok yararlandığımız sözlüklerden biri tekrar başvuruyoruz. İki anlamı var Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Sözlüğü'nde bir. Sıkı yönetim dönemlerinde uslu duran vatandaşlarımıza silahlı kuvvetlerimizin bayram hediyesi. Hı. Örnek cümleyi okuyorum. Örfi İdare Kumandanı'nın kurban bayramı hediyesi olarak gece sokağa çıkma yasağını kaldırması yüzünden İstanbullular bu ilk yasaksız geceyi Boğaz'da ve Mesire yerlerinde geçirmişlerdir. Hı. Bu bir bayram gazetesinden alıntı 1960 yılındaki. ikinci anlam. Evinin duvarını aşan her özgür vatandaşımızın dilediğince tükürebildiği ve çöpünü atabildiği <gülüyor> üzeri asfalt kaplı arsa. Örnek cümlemiz, Alman, herkes kapısının önünü temizlerse sokaklar tertemiz olur. Türk, herkes çöpünü sokaklara atsa evlerimiz ve arabalarımız tertemiz kalır. <gülüyor> Güzelmiş. Evet. Tarama sözlüğünde sanki bir şey vardı değil mi? Tarama sözlüğüne ben baktım. Ee, tarama sözlüğünde de çarşı, panayır yeri gibi bir anlamı hmm. var. Senin söylediklerinden aslında çok uzaktı. Evet, değil. Evet paralel doğru diyorsun. Ee, panayır yeri, çarşı çok e, esenlikli çağrışımları var aslında bu sözcüklerin. Ama e, daha sonra sözcüklere baktığımızda bu kadar e, oldukça nötr anlamlar içerirken... Ee, sokak sözcüğünün mecaz anlam kazandığında işte e, ürettiği deyimlerde çok da olumlu çağrışımları e, olmadığını fark ettim. İşte e, parayı sokaktan toplamak, canımı sokakta bulmadım, yok efendim göbeği sokakta kesilmiş, işte e, sokaklara düşmek, sokakta kalmak. Gibi. Hep ee, bir dışlayıcı hı. sanki değil mi? TDK'nın deyimler sözlüğünde böyle. Birleşik sözlerde de sokak çocuğu, sokak kadını, e, çıkmaz sokak, sokak kızı gibi... Ee, olumsuz, evet, olumsuz çağrışımları olduğunu değil mi? mi aslında birçok sözcüğün birkaç anlamı var ikinci üçüncü anlamında bambaşka ya da olumsuz mecazi anlamlar çıkabiliyor sokakta hiç öyle bir şey yok aslında bütünüyle şehir planlaması ile ilgili bir anlam varken gerçekten de bunların hepsi olumsuz neredeyse bu olumsuzluk Acaba Türk kültürünün içe dönük yapısından dolayı e, bu içine kapandığımız yani iç iyi dış kötü hmm. acaba ondan mı ortaya çıktı neden ortaya çıktı yani dışarı çıktığın anda bir tehlikeye açık olumsuz bir durum gösteriyor sokak sözcüğü bize. Sanki. Belki Türk toplumuyla da ilgili değil. E, çünkü e, biz birkaç e, yabancı İngilizce, bakmıştık hı hı. E, sözlüğe de. E, orada da böyle e, sanki e, serseri olmakla, aidiyet dışı kalmakla ilgili e, çağrışımlar vardı. Sadece bizim vardı. kültürümüze ait bir şey değil aslında. Dediğin Sadece gibi. doğuya gittikçe belki hı hı. o daha artıyor, daha fazla. Çünkü içte olmak, özellikle kadına dönük biz dikkat etmiştik evrimle. Hı hı hı. E, o içeri kapamak, dışarı çıktığı zaman kötüleşmesi kadının e anlamına... Tabii yani Orta Doğu'da biraz daha kadının dünyası biraz daha farklı tabii. Kadının toplumdaki pozisyonu biraz daha farklı. O da hani göz ardı etmememiz gerekiyor. Değil evet, mi? Evet. Böyle bir e, eve girilen saatten koyulan yasaklara Hı -hı. ya da e, sokakla ilgili deyimlerin hepsinin bir e, kötü adam, kötü kadın olmaya... Yani yani şey. gezmek ne bileyim. Bütün gün dışarıda gezdim dediğimizde ya da e, bütün gün sokak sokak gezdim dediğimde çok daha farklı. E, daha kötü bir olumsuz anlamlar içeriyor. Evet. Evet. Olumsuzluk içeriyor evet. Ya buradan ben tekrar konsept değişikliğimizle ilgili hem dinleyicilerimizin kafasında somutlansın diye de bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi biz sokaktan belli başlı pek çok sözcüye gittik ama mesela bu olumsuzlamayı mağdur ve menfur sözcükleriyle Hı -hı. somutladık. Bu gelecek haftanın iki sözcüğü olacak ama hep sokağa bağlı gideceğiz. Çünkü Evrim'in bahsettiği bu işte dilenciden Hı -hı. sokak kadınına, sokağa ait olan pek çok... Parça. Ee, bu iki başlığa ait hepsinden bahsetmek istemiyoruz gelecek haftaların diye. Çok kapsamlı diye. çünkü çok fazla şey üretiyor çok. kendi içinde Hadi. ayrı bir programda ele alındı. Keza zaten. tekinsizlikle ilgili Hı -hı. pek çok evet. şeyi barındırıyor. Ayrıca bize değilse bile belki yönetime tekinsiz gelen eylem ve protestoda sokağa ait sadece eylem diye bir başlık aldık sokağın bir parçası olarak. E, keza e, bu birden fazla olmayı sokağa çıkar çıkmaz e, beraberinde getirdiği için e, insana kolektif sözcüğünü aldık. Hı hı. E, böylece dinleyicilerimizin kafasında belki bir şey e, oluşur. E, böyle Şöyle bir, bir şey oluşsun en azından değil mi? Hani çünkü e, sokak kelimemiz ama işte bir, bir ay içerisinde yani en azından iki üç hafta içerisinde. ...kelimenin ayrıntılarına gireceğiz... Evet. işte anlamlarını bulmaya çalışacağız... ...tekrar sokağa geri döneceğiz... ...o sözcükleri de inceleyeceğiz... ...eskiden incelediğimiz gibi... Hı -hı. ...aslında incelediğimiz bütün sözcükler... ...sokağa eklemlenecek sonuçta... Evet. ...çok doğru... Hı -hı. ...şimdi bu e, evrimin aslında güzel bir tez gibi... ...dile getirdiği... E, ...olumlu anlamından bir şekilde kültürel olarak... ...olumsuza doğru gidişi... ...iç dış kelimeleriyle de evet. e, bağdaştırdık... ...buna dair o belki... Kelimelerden... ...bir şeyler söyleyebiliriz... Yani ne bileyim sokağa çıkarken mesela farklı bir kıyafet giyiliyor. Bu dışarısı olmasıyla ilgili bir şey. Ne diyorsunuz bu konuda? Evdeki kıyafetimize yani çıkmıyoruz. Tabii çıkan yani da var. İster istemez ama... bir rol durumu söz konusu değil mi? Hiçbirimiz için geçerli değil galiba. Yani böyle evdeki pijama o böyle biraz peşmürde halimizde hiçbirimiz sokağa çıkmıyoruz. Yani çünkü, çıkanlar vardır muhtemelen tabii. de. Ama çıkanlara ne gözle bakılıyor? Pijamayla çıkan vesaire değil mi? Biraz daha böyle... Özensiz. Özensiz mesela yani Hele bazıları ya da çok özeniyorlar. Makyaj hmm. saçlar yaptırılıyor. Farklı şeyler giyiliyor falan. Evimiz bizim kabuğumuz çünkü. Oradan dışarı çıktığımızda sokakta artık görünmek üzereyizdir biz evet, evet aslında bu görünme mevzusuna hı hı. da girecektik bir anda değil tam mi? tam da öyle ara ee, ara kullandığım bir kaynak var tam ona dair küçük bir şey var içinde Marshall Berman'ın iletişimden basılmış katı olan her şey buharlaşıyor çok kült bir kitaptır Orada mesela bu sokağın kendine özgü kişiliği ve asıl amacı toplumsallaştırmasıdır diyor. İnsanlar buraya görmek ve görülmek, hı hı. E, görüşlerini bir diğerine iletmek için gelirler cümlesi var birebir. Evet, yani toplumsallaşma alanı değil mi? Yani bir yandan yani mecburen evde toplumsallaşacak halimiz yok. Evet. Dışarı çıkıyoruz, görünüyoruz. Daha da ileri Fikirlerimiz götürüp, paylaşılıyor. Kollektife götüreceğiz sonra onu. Hı hı. Sonra bir de e, dış olduğu için... E, Birtakım e, yönetimin de e, Düzen altına almak istediği Bazı insanları bunun için Görevlendirdiği bir yer e, Sokak Zabıta var evet. <gülüyor> Sokak için, dükkanlar için e, İç ve dış muhabbetini müziğimizle Bölelim, biraz evet, daha devam de, edecek six çünkü. gezden gelecek Street S boy Evet Too long Street boy Ain't got enough sense to go home Street boy You're gonna end up alone You need some love and understanding Not that dead in life you're planning Street boy You go home But you can't stay Because something's always pulling you away You're fast to lows And quick goodbyes You're just a street boy With the street lights in your eyes You better get yourself together Look for something better Street boy You've been out too long Street boy Ain't you got the sense to go home Street boy need some love and understanding It's not that dead in life you're planning, street boy Your sister says that every week You just come home to eat and go to sleep And you make plans you never keep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 you pick up and put on your attitude, but you'll never find or ever meet any street boy who's ever beat the streets, street boy, street boy, street boy. Street boy. 94.9 Açık Radyo'dayız ee, Sokak sözcüğünü e, paralel anlamlarıyla birkaç hafta boyunca inceleyeceğiz e, sokağın dış olduğu noktasından yola çıkarak konuşuyorduk. E, hatta dışarıya e, devletin de karıştığından yola çıkarak zabıtadan bahsettik. E, dükkanlardan, e, insanlara, işte çimenlere basılmasından, e, tabelalara kadar birçok konuda e, karar veren, karışan, ceza kesen bir zabıta var sokakta evet. mesela. Tabelalar mesela karışır. işte çimlere basmayınız, sokağa tükürmeyiniz. Ben evet. şeyi dedim burada benim çocukluğumda böyle kahverengi giysili şapkalı ağzında düdükle karışan bekçiler vardı. Hatta birçok işte filmlerde, romanlarda falan da ele alınmıştır. Evet. Bu bekçi prototipi e, devletin karışan bir e, organıydı orada. Evet, değil mi? Şey, uzun uzun düdük sesleri evet. olurdu. Artık yok mu? Yok, kaldırıldı. Yok, evet. Hı -hı. O hani biraz daha böyle sanki e, işte esenliği ve e, şeyi korumak için e, sokakları, insanları gibi bir e düş dünyayı bir şey. her zaman Ama, bir müdahale, Huzurun tesisi için. Evet, huzurun tesisi için. Bir de aklıma şey geldi. Geldi. sanki mahallede mi işlemiştik Necip Mahfuz'un kahire üçlemesinde böyle sokağa çıkması eşi tarafından yasaklanan bir kadın kahramanın ilk evet. sokağa çıktığında bir bayılma sahnesi vardı bu da o yasaklar ve özellikle kadının içe kapatılması başlığı ile ilgili tekrar bize iç dış Hı. başlıklarını anımsatıyor evet bir ee, yandan şey de var değil mi geçmişten bugüne evet değişen mi? bir sokak sokak anlayışı var Toka kültürü var. Hı hı. Mesela eskiden e, gene elimdeki kaynaklardan biri Vili Sperko'nun Yüzyılın Başında İstanbul diye geçmiş İstanbul'u anlatan hı hı. bir kitapta e, bazı hatırlatmalar yapıyor. Mektep olayları var eskiden. Hı. Sanki hı hı. Ahmet Rasim'in bir kitabında evrim Hatırlıyorum ben bu mektep alayını falaka ve gecelerim miydi çocuk? Aa, evet olabilir. Ha, değil mi? Hı -hı. Okula başlayacak çocuklar e, sokakta aslında okula başlayacakları duyuruluyor Hı -hı. diğer Hı -hı. insanlara da. Yine bu gösterme kelimesine varıyoruz. E, hoca var, e, okula yeni başlayacak çocuklar var. Bayağı böyle bir bayram seyran alayı gibi. Hı -hı. ...dualar okunuyor. Bizim fener alayları Hı -hı. işte. Ya, evet. alayları. Bu bütünüyle gibi. eğitimsel yalnız. İşte Hı -hı. çocuklar arkalarında e, en güzel giysileri giydir. Ilinmiş, ...öyle gidiyorlar okula böyle bir şey... Ya ...seyir yerleri, bayram yerleri falan... ...hepsi gene sokağın parçası... ...içeriden Hı -hı. dışarı çıkmanın da aynı zamanda... ...bu seyir uzansı. yerleri de ilginç... ...biraz açsana Didemciğim ona... Ya ...işte bu eskiden daha kapalı bir hayat olduğu için... ...evde özellikle kadınların... ...bir nefes alabilmesi için gidilen... ...bu göksusu, adabat gibi yerler... ...tabi o sokağın Hı -hı. sonundaki... ...belki doğa parçaları ama... ...ona gitmek için bir evden sokağa... ...çıkmak gerekiyor Doğru. yine... Geçmişten bugüne ha, sokakta bir, ben biraz işte sokak insanlarına baktım. Orada hani farklılıklar var. Mesela hani benim çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Ee, yoğurtçular vardı mesela siz de hatırlarsınız. Böyle Tabii. teraziye, teraziye benzer. Sütçüler. Sütçüler evet. vardı. Sütçüler hala var galiba. Tek Azalarak da olsa evet. haklısın. Yani böyle bir şey station wagon bir araca böyle bir süt e, tankerlerini... Eskiden zordurdu. güğümler vardı. Güğümlerle evet. tabii yaya... Yaşlar <gülüyor> ortaya <gülüyor> Evet. evet. Zerzavahçılar vardı. Hala bazı bölgelerde var ama... Onlar hani böyle... da kamyonetle ve hoparlörle. Tabii, tabii evet. yüz yıla evet. göre değişiyor ama... Ee... film filmakma geldi. Ha, evet. Değil ya. Değil Soğan, <gülüyor> patates. Domates. <Kıyamam. gülüyor> Benim de aklıma değişim içerisinde şu geldi. Gene ak... elimde bu Marshall Berman'ın katı olan her şey buharlaşıyoru var. Değil Değişen yüzyılla beraber e, modernleşme sokağın kime ait olduğuna dair bir tartışma doğuruyor. Hmm. İşte çok meşhur e, Mimar Le Corbusier'in e, bu 20. yüzyıl başındaki değişime dair çok, çok meşhur, çok, meşhur, çok <gülüyor> ilginç fikirleri var. E, i̇lginç dediğim yani tartışılısı şeyler e, sokağın insandan çok arabaya e, ait olduğuna dair yaklaşımları var. Diyor ki yani yakında insan olmayacak yavaş yavaş diyor bu kafeler ve boş zaman geçirme yerleri e, Paris'in kaldırımlarını yiyen bu asalaklar artık kalmayacaklar gibi bir ifade kullanıyor. Hmm. E, bu e, sokaklar halka aittir. Tezinin bir antitezi aslında. Sokağı öldürmeliyiz cümlesi var Le Corbusier'in. Ee, ve, e, Pek bir vicdansızmış canım. Ya <gülüyor> aslında şehre karşı ve bu şehre karşı oluşu şehri bütünüyle yok etme e, yaklaşımıyla gerçekleştirmek istiyor. Böylece sokağa da insanın elinden alarak Onun, aşırı anladım. bir modernleşme söz konusu. Bu benim aklıma site hayatını yeni rezidanslarla e, o sitelerde kapalı işte sahalar, kendi içindeki alışveriş merkezleriyle gene sokak Ko komşu geliyor aklıma Ay, bir yandan yok, değil mi ya yok oluyor hiç sokak geçmeden AVM'ye ulaşılabilen siteler. Evet. Mara vardı değil mi bir? Aa, numaralar çok ilginç yani hani düşündüğümüzde aslında e, sen de bakmıştın biraz e, böyle içten samimi, sempatik, neredeyse şiirsel isimleri olan sokak sokaklardan artık sokakların e, iyice e, ruhunu kaybetmiş bir kavram Değil gibi mi? numaralarla ifade edilmesi. Evet, 33 doğru numaralı doğru. sokak 32 evet. Yurt dışında Binlerce çok yaygın. Yani. Bazı şehirlerde de burada İzmir gibi. Ne Senle güzel, güzel. Can'ın sokak isimleri vardır. Evet. Kızgül'ü sokak. Evet. Yani <gülüyor> daha orada çalıştık. <gülüyor> çok oradan Hadife geldik. Hadife sokak, Pürtelaz sokak. Evet. İşte Asmalı Mescit, Zürafa sokak. Güneşli Bahçe sokak. Güneşli Bahçe evet. Kuşakışı <gülüyor> <hoş> <gülüyor> sokak. Çok güzel sokak adlarından numaralara doğru bir gidiş var. Bu da bana Jane Jacobs'un Büyük Amerikan Şehirlerine Ölümü ve Yaşama kitabını gene anımsattı. Hı hı. Orada sokağın koruyucu bir gözü olduğunu söyler Jane Kops. Yani eee herkes birbirini tanıdığı için eski hı hı. sokaktan bahsediyoruz. Ee, çocuk sokakta kaybolduğunda tekinsiz yabancı biri ortalıkta dolandığında o sokak e, dediğimiz sokağın insanları görür, fark eder, korur, müdahale eder. E, olumlu ama, bir anlam çıkıyor bir anlamda evet. baktığın zaman değil mi? E, sokağın yaşayanları, diğer yaşayanları bir anlamda gözetiyor, kolluyor, koruyor. Tam, tam da o anlamda söylüyor ama modernleşme ile beraber evet. gittikçe bu göz yok oluyor. Herkesin de şikayet ettiği bir şeydir yani işte yani, komşuluk ilişki Falan vesaire, yok Birleştirici bir şeyken hı hı. ayrıştırıcı bir şey haline geliyor. Tam da hı hı. modernleşmeyle. Tam e, vaktimiz de daralıyor. Bir yandan da e, edebiyatta sokak isimlerini, sokak e, ismi geçen e, kitaplara bakalım. Bunlardan e, sizin önünüze geçiyorum ama sevgili evet. edebiyatçılar. <gülüyor> Lütfen buyrunuz. Bugün sizde edebiyat. <gülüyor> Neler var? Midak Sokağı var hepimizin bildiğini. Necip mi? mahfuz. Çok güzeldir. Evet. evet. Pal Sokağı Çocukları var. Yine Molnar'ın. Sokak Kızı diye bir kitap var. Panayit İstirahattin'i ben okumadım. Ben de okumadım. Öbür ee, John Berger'ın, sevgili John Berger'ın Kral Bir Sokak Hikayesi var. Sardalya Sokağı var Steinbeck'in. Pek severim ben Steinbeck'i. Ben sizler. de çok severim. Sardali Sokağı'nda yetişme çağında okuduğum kitaplardan biriydi. Pal Sokağı Çocukları Daha Da Erken. Çok etkilendiğim kitaplardır hepsi de o sokak ruhunu, hı hı. sokak kavgalarını, ilişkilerini güzel anlatır. E, listeliyorum aslında birçok kitap var sokakla ilgili içinde sokak e, kelimesi geçen ama bunlar hani temel nitelikte diye düşünerek çok, bunları çok söyledim. Çok çok Morgü cinayeti var işte Edgar Allan Poe'nun, Katalin sokağı var Magda Zabon'un e, bir de Miguel sokağı var Napoli'nin. Bunlar işte edebiyatta işte ilk akla gelenler diyebilirim i̇şte, sana. Evet. Karakterleriyle beraber sokakta bir karakter gibidir. Sen bunu söyleyince aklıma şey geldi. Gogol'ün sokak hmm. olarak geçmiyor. Nevski bulvarı öykünün ismi ama hmm. sonuçta bir sokağı anlatıyor. Ve sanki bir karaktermiş gibi anlatıyor. Yani kaldırımın bakış açısından anlatılıyor mesela hmm. bir yerde o bölümdeki insanlar. Ee, sokak ne şekilden ne şekle girer 24 saat içinde gibi bir ifade var. Ne ee, şekilden bu, ne şekle giriyor yani gündüzden akşama sanki bambaşka bir yaratık haline alıyor sokak. Gündüzliğin üstünde gezen insanlarla, aydınlığıyla, işte mağazalara bakan kadınlar, işe giden kişilerle. Sonra geceliğin birdenbire o değişen hayat, aynen şöyle demiş zaten. Seks, para, aşk bunlar havadaki istek dışı gayeyi e, belirten akımlardır. Ve sokakta bunların şeklini alarak değişiyor. Gündüz değişmeye. daha kontrol edilebilir bir... Evet, evet. Ne kadar... Zaman dilimi değil mi? Şöyle, Akşama değil. göre, akşam biraz daha da durum değişiyor sanki. Gece Axtında insanları var. Aşkında biz de tarih içindeki e, değişimini konuştuk. Evet. Gündüz daha kontrol edilebilir ve gece daha tekinsiz bir hale geliyor. E, tarihte de daha şenlikli, daha işte e, insanları birleştiren güzel e, bir adlı. kavramken, daha güzel atlı daha mekanik bir hale gelmesi nasıl? Tarih içindeki evrimi gibi bir günün içindeki e, değişimi. Aa, aynen öyle, evet. evet. Bir zaman içinde bir de günün içindeki değişim. Sevgili dinleyiciler, sokak daha devam edecek birkaç hafta boyunca. Biz bugün... Peşinizi e... bırakmayacağız efendim. İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın diyoruz. İyi haftalar. Allah'a İyi haftalar, görüşmek üzere.